Alo. Ve aleyküm selam, hoş geldiniz. Selam hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diyoruz. Buyurun. Ee, hocam benim e, benim bir tek sorum var hocam. Şimdi ben ben Şafii mezhebindenim hocam. Şu Şafii mezhebi diyor ki camiye girerken iki tayatr me mezci yani cami camiye girerken iki iki rekat sünnet kırılır. Oturmadan önce. Evet. Oturmadan önce iki rakam namaz kılmamız lazım yani Şafii mezhebin yani iki sünnet yani yani tayatr mezci diyor diyor buna. Hı hı. Şimdi hocam diyor ki Cuma giderken, Cuma namazına giderken, hoca hutbeyi okurken bile o Şafi Mezeme'deki denkiler o iki rakam namazı kılmadan oturmaması lazım. E şimdi burası İslam'ın hocam. Şimdi genelde camiler hep Hanefi de çoğunluk olduğu için. Acaba kılalım mı kılmayalım? Bu üzerimizde kalır mı kalmaz mı hocam? E, genelde tereddüde kalıyoruz. Yani kılalım veya kendilerimiz rahatsız olur mu olmaz mı? Evet. Anlaşılmıştır efendim. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar diyoruz. Şafii mezhebinde tahiyyatül mescid namazı var hocam. Bu cuma namazında hutbe okunurken dahi kılınması gerekir mi? Evet Şafii mezhebinde ister kerahat vakti olsun veya olmasın camiye gelen bir Allah'ın kulu Şafii olanlar iki rekat tahiyyatül mescid namazı kılarlar. Engelleyici bir durum söz konusu değil. Ancak Hanefi mezhebinde malum e, tahiyyatül mescit namazı kerahet vakitlerine kılınamaz. Şafii namazında kerahet vakti olsun olmasın kılınır. Hatta hatip hutbedeyken dahi e, camiye yeni gelmiş bir şafii iki rekat tahiyyatül mescit namazı kılar. E, fakat bir sıkıntı var tabi. Aslında e, Peygamber aleyhisselamın hutbeyle ilgili emirlerine baktığınız takdirde Hoca Efendi artık hutbeye çıkmış hem de elhamdülillah demeye başlamışsa bu durumda aslında hangi mezhepte olursa olsun kişilerin ona ittiba etmesi Hoca Efendi'nin dualarına ve sözlerine dikkat etmesi gerekir. Naslardan bunu anlıyoruz. Ancak Şafii mez mezhebi kendi içtihadına göre o esnada da namaz kılınır diyor. Bunu siz Siirt'te yahut başka bir vilayette yapacak olursanız, Urfa'da vesaire belki problem olmayabilir. Belki doğal da kaslanacak. Doğal karşılanabilir çünkü vatandaş bu yapılan şeyin sünnete uygun olduğunu bilir. Hı hı. Ancak Hanefilerin çoğunlukta olduğu bir yerde, Hoca efendi hutbe irade ederken birisi kalkıp iki rekat namaz kıldığı takdirde bu yanlış anlaşılır. Hoş da karşılanmaz. Bunu durumda ne yapacaktır? Şafi olan bir kardeşim Hanefi mezhebini taklit edecek. Yani olay da içtihattır, o da hak bir mezheptir. Delil itibariyle kanaatınca Hanefi mezhebinin delili daha burada ağırlıklıdır. Yani orada konuşan bir insana sus dediğiniz takdirde bile Cuma namazının size kazandıracağı sevabınız gidiyor. Bu kadar önemlidir. Yani arkadaşınız konuşuyor. Ona sus dediğiniz takdirde sevabınız gidiyor. Hadis açık. Peki Hoca Efendi, o durumdayken sizin namaz kılmanız çok da makul karşılanmaz. Hele hele Hanefi mezhebinin çoğunlukta olduğu bölgelerde yaşayan kardeşlerim kendilerini zorlamasınlar. Yani o esnada tahiyyatül mescit namazı kılınmadığı için şafi olan kardeşime herhangi bir vebal terettüp etmez. Sünneti terk etmiş olur. Yani sünnet terk edilmiş olur en fazladan. Bir de belki oluşabilecek bir fitnenin de önüne geçmiş olur. Yani işi bilmeyen kişiler ya bu adam ne yapıyor diye içinden geçirebilir. Yahut kardeşim ya ne namazı der, konuşmaya başlar ve sünnette onu engelleyici durum var. Yani sus dahi diyemiyorsunuz, başkalarının konuşmasına vesile de olabilir. O noktada şafi olan kardeşim ne yapacak? Hanefi mezhebini burada taklit, taklit edecektir. Edecektir. evet.